Üçüncü Dilenci Arkadaşlarım gibi ben de vakti zamanında bir şehzadeydim. Babam ölünce yerine geçtim. Adalardan müteşekkil ülkemi adalet ve huzur içinde yönetiyordum. Denize karşı aşırı merakım vardı. Ta çocukluğumdan beri denize çıkıyordum. Günlerden bir gün yine böylesi bir yolculuğa niyetlendim. Yerime vezirimi bırakıp hazırlıklara başladım. On gemi donatıp bir aylık yiyecek depolattım. Aynı gün açıldık. Efil efil rüzgarın önüne katılmış bir adadan öbürüne geçiyorduk. Tam üç gün boyunca gayet coşkulu ve neşeliydik. Dördüncü günün sabahı büyük bir fırtına koptu, dalgalar köpürdü, hava mosmor kesildi, göz gözü görmez oldu. Diğer gemilerle koptu bağlantımız. Şiddetli rüzgarın bizi nereye götürdüğünü kaygılı gözlerle merak ederek, dile kolay 20 gün geçti aradan. Sonra dindi fırtına, hava açıldı, dalgalar duruldu, rotamızı yitirdiğimiz yetmiyormuş gibi pusulalarımız da bozulmuştu. Tayfalar eni konu huzursuzlaşmış, fitne fesada başlamışlardı. Üç günlük yiyeceğimiz kalmıştı. En kısa zamanda karaya çıkmalıydık. Kaptana emrettim, Tayfalardan birini direğe çıkardı. Bronstenli gözcü elindeki dürbünle etrafı kolaçan ettikten sonra avazı çıktığı kadar bağırdı. Önümüzde ağrıp kararan bir yer var. Üstelik sağlı sollu önlü arkalı deniz canavarları dalıp çıkıyor karşıma. Kaptan bunu duyar duymaz başladı Vergansına. Eyvah! Şimdi mahvolduk. Felaketimiz yakındır. Tayfalar gibi ben de ürkmüştüm. Ne felaketi kaptan ne demek istiyorsun dedim. Başındaki sarığı çıkardı, büyük bir öfkeyle yere çaldı. Korkudan handi ise gözleri yuvasından çıkacaktı. ''Mıknatıs adalarına geldik şahım'' dedi korkuyla. Aklımdan kötü şeyler geçse de çaktırmak istemedim. ''Ee'' dedim derin bir merakla. Büyüdü gözleri. ''Ee si şahım bu ada bizi içine çekecek ve'' dedi. Sustu bir müddet. Ne kadar ısrar ettiysem de ardını getirtemedim. Gemide herkes korku ve telaş içindeydi. Birilerinin onları zapt etmesi gerekiyordu, o biri de bendim. Zira kaptan odasına çekilip kapıyı kilitlemişti üstüne. Herkes vazifesinin başına diye gürledim, homurdana homurdana döndüler görev yerlerine. Meğer bu ada mıknatıslardan müteşekkil, sarp taş ve kayalık bir yermiş. Gemileri kendine doğru çeker, içinde demir namına her ne varsa yuvasından söküp paramparça eder, Denize düşen gemicileri de dipsiz sularına sürükler ve bir daha çıkarmazmış. Bugüne kadar binden fazla gemi düşmüş ana, Akıbetlerini ne bilen varmış, ne duyan. Duyduklarımı duyan tayfalardan bir kısmı o vakit atladı denize. Can telaşı başladı gemide. Çok geçmedi, büyük bir gürültüyle parçalandı gemi. Bir daha çarpmıştık. Suda debeleniyorduk. Azıcık olsun nefes almak için kendimi suyun üstüne çıkardığımda, Davula dönmüş bedenler gördüm. Aksi yazgıma ilendim. Bir tahta parçası yalpalanıyordu önümde. Can havliyle tutundum. Islak elbiselerimin ağırlığından kurtulabilmek umuduyla palas soyundum. Bir kayalıkla karşılaştım. Büyük bir gayretle gövdemi ileri sürükleyerek son anda tutunabilmeyi başardım. Korkudan dizlerimin bağı çözülmüş, yorgunluktan ayaklarıma karasular inmişti. Birkaç adım ancak atabildim. Sonra bayılmışım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Bildiğim tek şeyi çektiğim acılardı. Güneş huzmeleri sarp kayalıklara çarptıktan sonra dikine denize düşüyordu. Baktım sulara. Koskoca gemimden hiçbir iz eser olmadığı gibi onlarca tayfandan kimseyi göremedim meydanda. Hırçın deniz sanki kızgın bir canavar olmuş, önüne geleni yutmuştu. Zorlukla kalktım ayağa. Müthiş sancılar vardı içimde. Yürüdüm. Az sonra bir tepecik çıktı karşıma, tepeciğin de tepesinde Tunç'tan bir savaşçı heykeli, heykelin de elinde ok kurulu, gergin bir yay. Bir yandan beni sağ bırakan Allah'a şükrederken, diğer yandan Tunç'tan heykelin merakı içinde kayalıklara tutuna tutuna tepeciğin zirvesine tırmandım. Tam heykele vardım ki, birden hava karardı. Saatler süren bu tırmanış beni hayli bitkin bırakmıştı. Taarruza geçen kirpiklerime daha fazla direnemedim. Düştü göz kalem. Dev sütunların arasında uyumuşum. Şaşılası bir rüya gördüm. Esrarengiz bir ses, Düşümde bana şöyle nasihat ediyordu. Ey ola acip! Şu an kubbenin altında uyuyorsun. Orayı bir karış kaz. Bir yayla üç ok bulacaksın altında. Yayını ger, oklarını kur, Heykeli nişan al. Şayet heykeli düşürebilirsen deniz kuduracak, Kızgın dalgalar köprerek adayı yutacaktır. O zaman fırtına dinecek, deniz durulacak, bir kayık sana doğru yaklaşacaktır. İçindeki kayıkçı sana el edecek, kürek çeke çeke seni bir sahile götürecek. Tek kurtuluşum bu. Bu arada başına ne gelirse gelsin, yolculuğun boyunca ne görürsen gör, Allah'ın adını asla ağzına almayacaksın. Aldığın vakit felaketin başındadır, bilesin. Uyandım. Alnımda biriken terleri elimin tersiyle sildikten sonra düşümü anımsayıp ne dediyse yaptım. Gerçekten de söyledikleri çıktı bir bir. Sahile varır varmaz ahdimi unutarak Allah'ıma şükürler olsun diye kaçırdım ağzımdan. Vay efendim sen misin ahdini bozan. Kayıkçı bir hışımla ayağa kalktığı gibi denize fırlattı beni. Dalgalarla boğuşurken gözlerimin önünde kayığıyla birlikte suyun dibine daldı kayboldu. Allah'tan pek mahir ve usta bir yüzücüydüm, hırçın dalgalar arasında bata çıka küçük bir adıya çıktım. Hercai kararsız adımlarla sahilde turlarken büyük bir geminin yanaştığını görüp, hemen bir ağaca tırmanıp gür dalları arasına gizlendim. Geminin her yeri tahtadandı. Demir namına hiçbir şey yoktu üzerinde. On köle çıktı içinden. Ellerinde kazma ve kürekler vardı. Ardından bir ihtiyarla genç bir adam belirdi. İhtiyar onlara gideceği yeri işaret edip Habire bağırırken Genç adam sessizce yürüyordu Yüksekte çıktığım ağaç Adanın her tarafını rahatlıkla görebiliyordum Bir vadiye girdiler Az daha ilerledikten sonra iri bir kayanın önünde durup O yeri kazmaya başladılar Derince bir çukur açıldı İhtiyar elini uzatıp genci yanına çağırdı Yanına ekmek, bal, yağ bırakarak Onu çukura soktu Çukurun üstüne tahtalar dizildi üzerlerine belli olmayacak şekilde toprak örtüldü. Hava alsın için küçücük bir delik bırakıldı yalnız. Sonra geldikleri yönden gidip gözden kayboldular. İyice meraklanmıştım. Fakat bir daha dönerler ihtimaline karşılık ağaçta epey zaman kaldım. Gittiklerinden eni konu emin olduktan sonra inebildim ancak. Koşa koşa çukurun başına geldim. Üzerindeki toprağı eşeleyip deliği genişlettim. Tahtaları çıkardım. Demir bir kapıyla karşılaşınca hayretim büsbütün arttı. Çünkü az önce yoktu. Merdiven de yeniydi. Ağar ağır indim. Dar bir koridoru geçtim. Loştu içerisi. Duvarları yol belliyerek biraz daha yürüdüm. Birazdan geniş bir kapı çıktı karşıma. Usulca titreyerek açtım kapısını. Işıktan gözlerim kamaştı. Arda ardına sıralanmış, Dokuz kapı daha duruyordu. Sırasıyla onları da açtım. Her bir kapının ötesinde beni hayretten hayrete sürükleyen gizemli şeyler oldu. Elvan elvan ağaçlar mı dersiniz, rengarenk kuşlar mı, kristal kadehlerden mi istersiniz, sırça duvarlardan mı, daha bir sürü şey. Nihayet son kapıyı da açınca onu gördüm karşımda. Yüzü Yusuf kadar güzel ve parlak. Teni süt gibi apak ve pürüzsüz, kısası yakışıklılıkta dünyada eşi benzeri görülmez bir delikanlıydı. Hayretim çıtaya vurmuştu. Kim olduğunu ve burada ne aradığını sordum kekeleyerek. Konuşurken ağzındaki dişler inciler gibi par par parlıyordu. Şehzade olduğunu, doğumu sırasında annesinin bir rüya gördüğünü, rüyasında mıknatıs adasındaki heykelin yıkılıp adanın su içinde kalacağını. Heykelin yıkılışından 20 gün sonra, oğlunun heykeli yıkan Hasiboğlu Acip tarafından öldürüleceğinin annesine ilham edildiğini, Acip tarafından bulunmamak için buraya getirildiğini anlattı. Kuytu bıçak saklandığı kişinin ben olduğunu söylemedim. Korksun istemedim. Ben kim, onu öldürmek kim? 20 gün geçinceye kadar beklemeyi uygun gördüm. Böylece o ölmeyecek ve ben de onunla birlikte bu lanet yerden gidecektim. Neyse, heykelin yıkılışının yirminci günüydü. Bugüne kadar onunla hoş sohbet vakit geçirmiş, iki yakın dost olmuştuk. Ecel çatacak ya, öğleye doğru canı kavun çekmiş, istedi, ikiletmeden getirdim. Başı üzerindeki sergende bıçak vardı, birazca yüksekti. burayı çekip çıktım üstüne, bıçağı aldım elime, tam iniyim derken birden ayağım kaymaz mı? Doğruca gencin üstüne düştüm, bu sırada elimdeki bıçak kalbine saplandı. Delikanlı hemen oracıkta nefesini verdi. Çıldıracak gibiydim. Öfkeyle harmanlanmış acımdan deli danalar gibi bir o yana koşturuyordum bir bu yana. Bir zaman sonra aklım başıma geldi. Babasıyla kölelerinin döneceğini düşünerek derhal kaçtım oradan. Kederli, hüzünlü, dalgındım. Ne yapacağımı bilemeden koşarken birden tuhaf bir şey oldu. Güpe gündüz, Gökteki güneş kayboldu, yerine ay çıktı. Dalgalar büyüdü, büyüdü, öyle büyüdü ki havaya karışıp buhar oldu. Adanın dibi göründü. Asasıyla denizi yaran Musa edasıyla yürümeye başladım sonra. Denizin ortasına geldikten sonra epey süre yokuş tırmandım. Karayı gördüğümde nefes nefese kalmıştım. Kurtulduğumu anlamıştım, sevincime diyecek yoktu. Biraz dinlendikten sonra gide gide bir saraya rastladım. Bu sarayda bir ihtiyarla on hizmetçisi vardı. Hizmetçilerin hepsi de siyah tenli ve tek gözleri kördü. Bana izzet ve ikramda bulundular. Neden kör olduklarını sormamamı tembih ettiler. Ne tuhaftır ki, hizmetçiler yemeğe oturmazdan evvel yanaklarını tokatlayarak, kendini ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma. Yoksa bizim gibi olursun diye bağırışıyorlardı. Bu hallerini gördükçe merakım artıyordu. Artık daha fazla tutamadım kendimi. Bir yemek esnasında bunu niçin yaptıklarını sordum. Önce beni uyardılar, ısrar ettim, gene ikaz ettiler. Bunun üzerine bu sırrı öğrenmek için değil, tek gözümü ikisini birden veririm diye tutturunca içlerinden biri araya girip, Öğrenmekte hala ısrarcı mısın diye sordu, evet deyip başımı sallayınca, ''O halde seni bir postun içine dikeceğiz. Gece kuşu gelecek, seni alıp bir yere bırakacak. Vardığında koyun postunu del, önünde bir saray göreceksin. Sırrın gizlendiği yer orasıdır.'' dedi. Henüz yüzülmüş bir koyun postu getirdi içlerinde yaşça en geçkin olanı. Ardından elime bir bıçak verdi, beni içine tıkıp postu diktiler. Geceye kadar sarayın avlusunda bekledim. Kuş geldi, postu alıp havalandı. Kısa bir süre uçtuktan sonra alçaldı, postu bıraktı. Bıçakla yarıp çıktım dışarı. Önümde görkemli bir saray duruyordu. İçeri girdim. Etrafım tarifi muhal güzellikler içindeydi. Handi ise küçük dilimi yutacaktım. O kadar etkileyici ve çekici yani. Avludan içeri adım atar atmaz, altın bir kapının girişinde kırk tane kız karşıladı beni. Hepsi de birbirinden güzel ve bir çekici, hepsi de cilveli ve bir içim su gibiydi. Saray, cennet, kızlar da hurileriydi sanki. O derece yani. O günden sonra tam bir yıl boyunca bu kızlarla beraber oldum. Gündüzleri yiyip içip eğlenerek her gece biriyle yatıp kalktım. Sene bitimine yakın ağlaşarak geldiler yanıma. Nedenini sorduğumda anlattılar. Meğer her birinin babası aynı fakat anneleri ayrıymış. Yılın kalan kırk gününü annelerinin yanlarında geçirirlermiş. Gitmeyin dedim. Adetleri böyleymiş. Ya döndüğümüzde burada olmazsan diye ah vah edip inlemesin mi içlerinden biri? Teselli verdim ona. Kırk gün boyunca burada bekleyeceğimi, her ne pahasına olursa olsun hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine içlerinden bir diğeri elime on tane anahtar verdi. Biz dönünceye kadar saray kapılarını aç oyalanırsın dedikten sonra sıkı sıkı tembih etti. Yalnız şu küçük kapıya yanaşma sakın. Ayrılık vakti geldi dayandı, tek tek veda edip gittiler. Artık kırk gün boyunca burada yalnız kalacaktım. Üç beş gün derken canım iyice sıkılmaya başlamıştı. Her bir gün bir saray kapısını açıp oyalandım. Dedikleri gibi muhteşemdi içleri. Nihayet küçük kapıya geldi sıra. O güzelin dedikleri takıldı aklıma. Vazgeçtim ilkin, sonraki gün bir daha, sonraki günler bir daha derken şeytan dürttü, gaflete düşüp dayanamadım. Meraklı düşünceler altında açtım kapıyı. Kesif bir koku vardı içeride. O kadar hoş ve güzel kokuyordu ki düşüverdim peşine. Çevrem kandillerle örülüydü. Kandillerden sızan eriyik misk ve amber kokularıymış meğer beni cezbedip peşi sıra sürükleyen. Odanın tam ortasında yaz, kara, kapkara bir at vardı. Sonradan fark ettim. Binmek istedim, kişnedi uzun uzun. Gelesinden tutup zoraki çıkardım dışarı, koşsun için mahmuzladım. Ne ki bırakın koşmayı kıpırdamadı bile. Sivri büyük dişlerini açığa vurup kişnedi. Öfkelenmiştim, kamçıladım bu kez. Sen misin kamçı vuran? Birden şahlanarak kanatlanmasın mı? Yükseldi, o derece yükseklere çıktı ki aşağıda hiçbir şey göremez oldum. Bir sarayın kubbesine indi sonra. Fırsat bu fırsat deyip tam inerken kuyruğunu kamçı yapıp yüzüme öyle bir vurdu ki gözümü çıkardı bir anda. Bayılmışım hemen oracıkta. Kendime geldiğimde başımda dikilen siluetlere tanık oldum. Kısa bir süre sonra bu siluetlerin tek gözleri kör, on hizmetçiye ait olduğunu anladım. İçlerinden biri, seni defalarca uyardık ama dinlemedin dedi. İşte o zaman onların neden kör olduğunu anlayıp acı içinde gülümsedim. Hayvanın kamçı izlerinden yüzüm delik deşikti. Köseliğime de o at sebep oldu. Beni aralarına kabul etmelerini istedim onlardan. Kabullenmediler nedense. Bunun üzerine ben de halimi arz edeyim diye devrin güçlü ve adaletiyle nam salan hükümdarı Harun Reşidi bulayım dedim. İşte hikayem deyip susmuş üçüncü dilenci. Bir müddet sonra kısa ve kesik konuşmuş. Benimki arkadaşlarımdan daha hazin ve acıklı. Zira onlar kaderlerinin ağına düşerken ben ne ettiysem kendim ettim. Su güzeli onu da affetmiş, o da arkadaşları gibi gitmektense bir kenara çekilerek diğerlerinin hikayesini dinlemeye koyulmuş. Halifeye bakıp, sıra sende demiş su güzeli. Harun Reşit tam bir şeyler söylemek için ağzını açmışken, Veziri Cafer derhal araya girip, ''Bizim anlatacak ilginç bir hikayemiz yok.'' demiş. Boşuna baş ağrıtıp da değerli vaktinizi çalmayalım. Vezir'in yumuşak tavrı ve efendi konuşması su güzelinin pek hoşuna gitmiş. ''Peki siz de özgürsünüz.'' dedikten sonra orta yere konuşmuş. ''Hepiniz derhal çıkıp gidin, bir daha gelmeyin buraya.'' Dışarı çıktıklarında Harun Reşit, vezirine üç dilenciyi yanına alıp saraya getirmesini tembihlemiş. Denileni yapan vezir, Onları sarayın misafirhanesinde ağırlamış. Vakit hayli ilerlemiş. Hükümdar yatıya çekilmiş. Gece boyunca uyku tutmamış gözleri. Başından geçenleri düşünerek sabahı zor etmiş. Gün doğar doğmaz vezirini yanına çağırmış ve ''Cafer şu kızların üçünü de al huzuruma getir.'' diye emretmiş. Adamlarını arkasına katarak derhal yollanmış vezir. Üç kızla köpeklerini saraya getirmiş. Üç dilenciyi de alıp yanına hep birlikte varmışlar hükümdarın huzuruna. Her biri kendileri için ayrılan köşelerine çekilmiş. Vezir halka şeklindeki köşelerin merkezinden seslenmiş. Ey hanımlar! Hükümdarımız dünkü konukseverliğinizden ötürü sizi affetmiştir. Tahtı göstermiş sonra. Şu an hepiniz onun huzurundasınız. Daha sonra kendini işaret etmiş. Bense Veziri Caferim. En sonra kapıdaki iri kıyım adamı takdim etmiş. Cellat Mesrur. Hanımlara dönmüş yine. Sultanımız başınızdan geçenleri anlatmanızı istiyor sırayla. Uyarmış onları. Yalan söyleyenin kellesini uçurtacak ona göre. Onun üzerine kızların en küçüğü ayağa kalkıp kendinden emin adımlarla yürüyerek dairenin ortasına gelmiş. Vezir kendi köşesine çekilirken sultanı selamlayarak söze girmiş. Hükümdarım, bana su güzeli derler. Fakat gerçekte adım Zübeyde'dir. Başımdan geçen hikayeyi size olduğu gibi aktaracağım dedikten sonra anlatmaya koyulmuş. Gün ağırdı yine, şehriyar usulca ayağa kalktı. Gece vakti buluşuncaya deyin, Oradan ayrıldı. Vakit çatınca yeni hikayesine geçti Şehrazat.